1310 numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Kur'an'ın müteşabihlerinden soran Sabi cezalandırması, Iraklı Sabi'k, askerler arasında Kur'an'ın müteşabihlerini soruyordu, Mısır'a geldi, Am İbnül As onu muhafızla Ömer'e gönderdi, Ömer elçiden mektubu alıp okuduktan sonra, adam nerede, dedi, muhafız, dışarıda bekliyor, dedi, Ömer, dikkat et, kaçmasın, eğer kaçarsa senin canını yakarım, dedi, muhafız Sabi'k, Ömer'e getirdi, Ömer, sen neleri soruyorsun, dedi. O da sorduklarını Hazreti Ömer'e anlattı. Hazreti Ömer bana, sopaları getir, dedi. Sabi'yi yara bere içinde bırakıncaya kadar dövdükten sonra bıraktı. Sabi'nin yaraları iyileştikten sonra onu tekrar çağırıp aynı şekilde dövüp serbest bıraktı. Sabi iyileşince Hazreti Ömer onu tekrar dövmek için çağırdı. Sabi, ey müminlerin emiri, eğer beni öldürmek istiyorsan güzel bir şekilde öldür. Eğer beni tedavi etmek istiyorsan, Allah'a yemin ederim ben tedavi oldum, dedi. Böylece Hazreti Ömer ona memleketine gitmeye izin verdi. Ebu Musa el-Eş, Ariye'de Müslümanlardan hiç kimsenin onunla oturmamasını emretti. Bu durum Sabiha çok ağır geldi. Ebu Musa, Hazreti Ömer'e, adamın durumu düzeldi, diye yazdı. Hazreti Ömer, o halde halka onunla oturma izni ver, diye cevap yazdı.